Bismillahirrahmanirrahim الله Rabbil Alemin Afsanussalatu etemnut teslim Ala Muhammedu ve ala Alihi ve Ashabihi ve man valahu Ve man tabi'ahu ila yomiddin Allahumma Allimna ma yenfa'una Vemfa'na Ve erinal haqqa haqqan Ve erinal batıla ve jelln min meni istemeyenlere ilgöle fayt tabeğn ahsene في duxelln الصالحين rahmetk fi اللهم esalihin Allahu وبارك على salli ve sallim ve كما ala Muhammed ve ala al Muhammed kma sallit ala İbrahim ve ala al İbrahim fi ala mina innaka hamidum majid ve barak ala Muhammed ve ala al Muhammed kma ala İbrahim ve ala al İbrahim ama balt ve kair Hatırlarsınız iki hafta önce kıssalara giriş yapmıştık değil mi? İki hafta önceki mütemizde Kur'an'ya kıssalardan bahsetmek bahsetmiştik. Bunlardan ilki ashabı ı Kehf'in kıssasıydı. O dersimizde, o hutbemizde demiştik ki kıssalar tevhidi hareketin, muvahhitçe sergilenen bir hareketin yol işaretleridir. Kişiler tevhidi Allah'ın kitabından öğrenirler. Yine Allah'ın kitabından kıssalar vasıtasıyla bu tevhidi nasıl dile getirecekler? Bu tevhide nasıl şahitlik yapacaklar? Bu tevhidi nasıl haykıracaklar? Kıssalardan öğrenirler ve hakeze Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyerinden öğrenirler demiştik. Ve ilk ashabı kef Kehf kıssasını anlatmıştık size. Allah onların kalplerini birbirine bağlamıştı. Hidayetlerini artırmıştı da yedi kişi, sekizcileri köpek olan yedi kişi tam bir tevhidi duruş, tevhidi haykırış sergilemişti. Ve hakeze arkasından yani geçen hafta ateş dolu hendeklere atılan müminlerin kıssasını anlattık canlarını adamışlardı onlar ve demiştik ki devhidi hareket muvahhidçe sergilenen duruş önce canını adamayı gerektirir önce canını adamayı gerektirir bu yolda canından vazgeçemeyecek olan insanlar bu yolda canını değerli gören insanlar bu yola hiç girmesin bu yolun içinden çıkamazlar demiştik Bugün ise bir başka kıssa, mutbelerimizdeki son kıssalarımızdan birini okuyacağız. Kısaca bu kıssalardan ne öğrendik, bu kıssadan ne öğrendik veya ne anlayabiliriz bunları anlatmaya çalışacağız. Hangi kıssa? وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَسْحَابَ الْقَرْيَ Şeklinde başlayan Yasin suresinin ikinci sayfasındaki kıssa. Yer yer düğünlerde veya böyle genel oturumlarda bolca anlattığım bir bölüm. Allah Subhanahu ve teala Yasin suresinin ikinci sayfasında وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَسْحَابَ الْقَرْيَ Ashab-ı karyenin köy halkının kıssasını onlara Allah diyor. وَدْرِبْ emir Emir, hücub ifade eder. Yani bizim bu kıssaları anlatmamız insanlara üzerimize bir gerekliliktir. Allah Teala, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında bizlere de emrediyor. Vadrib, anlat onlara. Lehum metelen ashabel kariye. Ashabel kariye'nin kıssası ne yap? Onları anlat. O halde kardeşler, burada öğrendiğimiz ve başka yerlerde öğrendiğimiz kıssaları devamlı surette her oturumda ailelerimize çocuklarımıza ne yapacağız anlatacağız. Kalpteki <gülüyor> iman bu kıssalarla pekişecek. Burada öğrendiğiniz bugün şu an burada öğreneceğinizi hemen gider gitmez iş yerinizdeki kardeşlerinize, evinize gider gitmez eşlerinize, çocuklarınıza anlatın. Anlatın ki hem kendi kalbiniz hem de onların kalpleri sebat bulsun. Zira kıssalar, kıssalar kalplerin yakini ve sebatı için birebirdir. Güzel bir ilaçtır. Tarih güzel bir ilaçtır ünlü için. Ve kıssalar tarihi olaylardır. Gerçek yaşanmış kıssalardır. Birinci çıkardığımız ders bu. Vadrib. Anlat. O zaman siz de anlatacaksınız. Ashab-ı anlatacaksınız. İzca'eha el-mursalun. İzca'eha el-mursalun. Onlara elçiler gelmişti. Kimdi o ashab Kariye? Bilmiyoruz. Allah söylemiş mi söylememiş? Kaç kişiydi? Söylememiş. Bu elçiler Hazreti İsa'nın havarileri miydi yoksa Allah'ın peygamberleri miydi? Allah söylememiş. Demek ki bize lazım değil. Bize lazım olsa da Allah subhane ve teala anlatırdı. Tefsirlerde uzun uzun uzun uzun, uzun bilgilere rastlayabilirsiniz. Ama bunlar bize lazım olan şeyler değil. Lazım olsaydı Allah-u Teala orada belirtirdi, anlatırdı. Nasıl ki Nuh kavmine kardeşlerim Muhu gönderdik. Salih aleyhisselamı şuraya gönderdik. isim veriyorsa burada da o ismi verdi. Gerek duymamış. Ve oraya elçiler gelmiş İz ersenna ileyhim utneyn. Oraya iki tane elçi gelmiş arkadaşlar Fekedzebuhuma O ikisini hemen yalanladılar Buradaki fe Fekedzebuhuma'nın başındaki fe Fayı Yani elçiler gelir gelmez adamlar yalanladı Cahiliyenin genel tabiatıdır budur kardeşler Onlar her zaman yalanlar Onların doğal tabiatı budur Yalanlamaktır İz ersel ne ilahimiz neyin fakir anında yalanlar, onlara gönderdik yalanlar. Durma, düşünme, dinleme, idrak etme. Ya bunlar ne anlatır? Bir düşünelim demiyor yoktur cahilliğine. Ne zaman ki wamatek dihimin ayetin mi ayet rabbihim'' illa kanu enhamurabim. Ne zaman onlara Rabblerin ayet, Rabbinin ayetlerinden bir ayet gelmeyi versin, onlar hemen ne yaparlar? İnkar ederler, ondan yüz çevirirler. O halde davanızı sunarken, şu tip şikayetler geliyor bana, ''Hocam anlatıyoruz anlatıyoruz, kabul etmiyor.'' Burada problem sende değil, onda da problem yok. O özelliğini yerine getiriyor, doğal tabiatını ortaya koyuyor. O kabul etmeyecek. Ama senin görevini anlatmak. O zaten kabul etmeyecek. ''İnnellezîne kafarû aleyhim aleyhime enzertem, emlem tunzirhum la yutminun.'' Onları uyarsan da uyarmasın. onlar için bir onlar zaten kabul etmeyecek cahiliyenin genel tabiatı budur cahiliye içinde sadece 3-5 tane aklı başında fıtratı bozulmamış feraset sahibi gen insanlar çıkacak onlar kabul edecekler onların temel tabiatı budur kardeşler onun için siz anlatırken yılgınlığa düşmeyin şüpheye düşmeyin Ya anlatıyoruz anlatıyoruz nasıl kabul etmezler biz mi hayır biz anlatıyoruz tevhide bir müslüman tevhide en güzel şekilde anlatır burada problem yok e niye kabul etmiyorlar? Onlar zaten kabul etmeyecek. Onların genel adeti, onların genel tavrı bu. O ikisini ne yaptılar? Yalanladılar. Biz onu üçüncüyle destekledik. O ikisini üçüncüyle destekledik. Burada bir nükte var, bir incelik var. Arapça olarak diyoruz ki mehful hasve gitmiş. Mehful yok burada. Yani ne demek? Üçüncü gelen neye destek verdi? Bu zikredilmemiş. Üçüncü gelen iki kişi öndeydi ya, arkadan üçüncü geldi ya. Üçüncü gelen neyi destekledi? Onların davasını destekledi. Çünkü Mefuul hasbi gitmiş. Onların davetinin, onların tevhidinin, onların hareketini destekledi. Bakın, burada çok ince detaylar, ince hikmetler var kardeşler. Bir, sayı İslami harekette destektir. Sayı arttıkça İslami hareket güç, ve kuvvet bulur. Elbette kemiyet önemli değildir. Önemli olan keyfiyettir. Elbette çokluk önemli değildir. Önemli olan nedir? Keyfiyet yani fertlerin sağlamlığıdır ama sayının artması da güç ve kuvvetin artması demektir. Sayının artması da nedir? Güç ve kuvvetin artması demektir. Allah subhanehu ve teala aziz ne diyor. Biz onları destekledik. Bak üçüncüyle desteklenmiş sayıyla. Demek ki sayı İslami hareketi güçlendirir. Diğer bir nokta o üçüncü neyi destekleyecek? Önde gidenlerin parasını, polunu, dünya hayatını değil davasını destekleyecek. O halde kardeşler ya önden gidip davayı ortaya koyanlar olacaksınız ya da arkadan gelip önden gidenlere destek olacaksınız. Bugün Türkiye'de İslami hareketin en büyük problemi Arkadan gelenler öndekilere destek olma yerine köztek olurlar. Birileri önden gider, birileri de bir başka tarafa gider arkadan gelip destek olmak yoktur. Üçüncüler gelip de arkadan destek vermez. Ya köstek olur ya da kendi başına bir şey yapar. Bir bakmışız 20 tane 2-2-2-2 20 tane olmuş. Onlar oradan gidiyor onlar oradan gidiyor. Oradan. Ha böyle olmaz. Ne zaman bir davet ortaya çıksa arkadan gelen öndekini desteklemekle nedir? Mükelleftir. İşin fıkhi boyutları uzundur. Fe bir servis fe inna ileykum murselum. Dikkat edin. İnna İleyküm mürselim. Üç lafız çıktı ağzından. Sizin anlayacağınız tarzsa üç lafız çıktı. Biraz sonra buraya değineceğim. Bu üç lafza değineceğim. Dediler ki, dediler ki biz size gönderildik. İnsanlara Allah'ın davasını anlatırken bu davanın Allah'ın davası olduğunu söyleyeceksiniz. Bizi onlara Allah'ın gönderdiğini, Allah bizi mükellef kıldı. Allah dedi ki, git komşuna Allah dedi. Ben onun için geldim. Allah istediği için geldim. Kendi nefsimden değil. Ve sana anlatacağım da Allah'ın kelimeleri. Davetinize böyle başlayın. Bir tebliğ yapıyoruz. Bir tebliğ yapıyoruz. Adam ne anlattığımızdan haber yok. Sanki bazı fikirler anlatıyor. Siyasi fikirler olabilir. İşte başka konularda fikirler olabilir. Ve adam bunları kabul edip etmeme noktasında kendisini muhayyer zannediyor. Böyle din anlatılmaz arkadaşlar. Gideceksiniz. Biz sana gönderildik. Ben sana gönderildi. Allah Subhanahu Wa Taala beni sana gönderdi. Gönderme sebebi de tevhiddir. La ilaha Bak ben sana yeni bir din anlatacağım. Bu bildiğin din senin bugüne kadar bildiğin din değil. İsimleri benziyor tamam. Senin şu an tabi olduğun dinin adı da İslam. Benim sana anlatacağım dinin ismi de İslam. İsimler benziyor ama içerikler bir değil kardeş. İçerikler bir değil. Gel benim İslam'ımı bir dinle. Kabul edersen ismin Müslüman olacak. Reddedersen ismin kafir ve müslüman olacak. Ebedi cehenneme gideceksin. Diyeceksiniz ve İslam'ı en net, en güzel haliyle ortaya koyacaksınız. Onlara Allah tarafından gönderildiğinizi söyleyeceksiniz. Anlattığınızın Allah'ın kelimeleri olduğunu söyleyeceksiniz. İnkar ederse Allah'ın kelimelerini inkar ettiğini söyleyeceksiniz. Ve insanlara yol ya bu tarafa girecek ya bu tarafa. Yoksa işte gel sana bir şey anlatayım. Nedir işte oradan buradan fikirler bu değildir. İslami hareket, tevhidi hareket, tevhidin tebliği yolda karşılaştığımız ya da dükkanda otururken birilerine yapılan bir bahis bir söz konusu bu değildir. Bir konu anlatım değildir. Adamı alırsın, çekersin karşısına, özel bir vakit ayırırsın, özel bir ortam, özel bir zaman, özel bir mekan ayırırsın, tek tek tek tek anlatırsın. Kabul eder, neden etmeyin etmez. Ayağı üstü sohbetler sonucu. Müslüman oldu insanlar acayip bir İslam ümmeti çıktı. Ayaküstü karşılaşıyoruz dükkanda adama teb teb teb tebliğ yapıyoruz. Nedir tebliğimiz? Şu küfür, bu küfür, o atmak küfür hakim kafir, herkes kafir. Adam da ilginç fikirler geliyor. Tamam kabul ettim diyor. İslam'ın bir ahlak, bir ibadet, bir zikir, bir tavır, bir duruş olduğunu bilmiyor. 3-5 fikri kabul etti Müslüman oldu. Bütün cahili ahlakıyla bütün cahiliye hayat tarzıyla İslam'a giriyor. Sonuçta Müslüman saflarının içinde cahiliye oluyor. İslam ümmetinin içinde cahiliye yaşanıyor. Buna dikkat edin. İslam'ın bir teslimiyet olduğunu, İslam'ın bir boyun eğiş olduğunu, İslam'ın bütünüyle yani adama diyeceksiniz ki bugüne kadar ne varsa hepsini bırak. Aks. Yeniden sıfırdan anandan doğmuş gibi gel, kabul et. Sahabe nesli bu şekilde İslam'a giriyordu. İslam'ın kapısına geldiği zaman arkada ne varsa atıyor. İslam'ın kapısından tertemiz giriyoruz. İnna ileykum Nursalun. Biz size gönderildiklerdir. Unutmayın. İnna ileykum Nursalun. Ee, i̇nna ileykum Nursalun. Kalu, ma entum illa beşerun mislina. Bu sefer karşı taraf diyor ki siz de bizim gibi bir beşer değmişsiniz. Oyuna dikkat et. Anlatılanlara itiraz edemiyorlar. İçeriye itiraz edemiyorlar hiç gördünüz mü buna kadar bizim anlattığımız davanın içeriğine itiraz eden yok madem öyle diye burada yaşıyorsunuz sana ne kardeşim sen benim anlattığımı doğruysa kabul et yalnızsa kabul etme yalnızsa benim anlattığım içeriği Cahiliye hiçbir zaman anlatılan davanın içeriğine girmez çünkü orada zayıftır orada diyecekleri bir kelime yoktur kaç kişisiniz biz siz mi biliyorsunuz bizim böyle bir iddiamız oldu mu bir biz mi biliyoruz şayet biz bu adama Sadece biz biliyoruz deseydik Onun bu itirazı yerli olurdu Biz siz mi biliyorsunuz? Tamam Bu söze karşı bu söylemiş Ama biz böyle bir şey iddia etmedik ki. Biz biliyoruz demedik ki. Biz la ilahe illallah dedik Muhammedur Resulullah dedik Biz sadece bunu dedik Ama itiraza bakın Biz siz mi biliyorsunuz? İşte aynısı Aynısı. Ma antum illa misluna. Siz de bizim gibi sadece bir beşersiniz. Subhanallah bu elçiler gelip biz beşer değiliz, biz meleğiz, biz uçarız böyle bir şey demediler. Niye böyle bir itirazda bulunuyorsunuz? Niye böyle bir itirazda bulunuyorsunuz? Her itirazın bir yeri, bir zamanı. Yani her lafa her şey söylenmez ki. İşte cahiliyet burada laf kalabalığı yapıyor. Buraya aldanmayın. Onlar toplumları etkilemek için bunlar yalan söylüyor. Diyerek laf kalabalığı yapıyor. Siz o laf kalabalığına girmeyin. Bakın biraz sonra elçiler o laf kalabalığına hiç girmeyecekler. Biz de sizin gibi bir beşer zevş şöyle böyle diye onların attıkları tuzağa kapılmayacaklar. Onun için davetinizi sunarken biz siz mi biliyorsunuz? Orayı geç. Ben sana Allah'ın kelimelerini anlatıyorum. Eğer yanlışım varsa yanlışımı ortaya koy diyeceksiniz. Niye burada yaşıyorsun? Ya şu? E orayı geç. Bak ben sana La ilahe illallah diyorum. Burada itirazın varsa Kur'an'dan ve sünnetten de delil getir bana. Yani onların attığı tuzaklara hiç girmeyeceksiniz. Onların laf kalabalığına sizi kendi menhecinizden çekip başka menhecilere sevk etmesine hiç girmeyeceksiniz. illa اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ ve ma وَمَا اَنْزَلَ rahman min şey. Cahili ehli hiçbir zaman Allah'la problemler olmamıştır. Ne diyorlar? Vama enzeler Rahman, olan Allah. Allah'ın Rahman olmasından ne haberleri var? Min şey hiç bir şey indirmemiştir. Yani demek istiyorlar ki bizim Allah'a bir problemimiz yok. Biz Allah'a iman ettik, onu razı etmeye çalışıyoruz. In antum illatekdi Ancak siz yalan söylüyorsunuz siz. Siz ne yapıyorsunuz? Yalan söylüyorsunuz. Amaç davetçileri toplumun gözünde düşürmek. Bak bunlar yalancılar. Yoksa biz de Allah'ı seviyoruz. Biz de Allah'a yakın kullarız. Yani Allah biz onlardan çok şey. Bunlar yalan söylüyorlar. Muhasır kelam burada anlatılacak o kadar çok şey var ki bu bölümde hızlı geçeceğim. Muammazela Rahman min şey in entum illa tekun. Hani davetçiler ilk geldiler ne dediler? İnna ileykum mursalun demişlerdi ya. Şimdi davetlerini ortaya koydular. Ne oldu? Yalanladılar. Kavim onları yalanladı. Peki davetçiler ne yapıyor sizce? Babesler sizce ne yapıyor? Ha bu toplum bizi yalanladı, bu toplum kabul etmeyecek. Hadi gidelim. İşimize, gücümüze bakalım. Ben zebze satayım, öbürü kasabluk yapsın, öbürü kitap satsın. Böyle yapmıyorlar. Dikkat edin. Kalu Rabbuna ya'lemu inna ileykum ne mursalun diyecekler. Cahile dedi ki ma entum illa beşerun mithluna ve ma enzalan rahmanu min şey in entum illa tekzibun Bunlar diyorlar ki Vallahi قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون. قالوا ربنا Biraz önce biz size gönderildik demişlerdi. Şimdi diyorlar ki vallahi Rabbimiz şahit ki muhakkak ki muhakkak biz size gönderildik. tehdit surete git gelmiş. Yani yalanlanınca güç yok, kuvvet kaybolana uğramamışlar. Hayıflanmamışlar. Ya biz bunları anlattık. Yalanladılar. Tamam bir daha anlatmaya gerek yok. Dememişler. Çalışmayı daha da artırmışlar. Güç yok kuvveti daha da artırmışlar. Onlar bir adım atmış, bunlar beş adım daha atmış. İlk önce inna yenekum muhsanın dediler, biz size gönderildik. İkincisinde, vallahi bizim Rabbimiz şahittir ki, o biliyor ki muhakkak ki muhakkak biz size gönderildik dediler. Yalanlandığınız zaman geri adım atmak yok. Çalışmaya, güç sarf daha çok göstereceksiniz. Cahiliye ne yaptı? Önce yalanladı değil mi? Sonra laf kalabalığı yaptı. Biz uğursuzla uğradık diyorlar. Bu da yalan. Sizin yüzünüzden uğursuzla uğradık diyorlar. Bu da yalan. Buradaki amaç ne? Yine toplumlar bu itiraz ha şeydir. Mütref, melek kısmı. Halk değil. Halk olayları seyrediyor, dinliyor, meseleleri takip ediyor. Gazeteden, televizyondan, şuradan buradan takip ediyor. Melek mütrefsler diyor ki bunların yüzünden her şey. Amaç nedir? Kendi koltuklarını sağlama almak. Halk bunların peşinden giderse onların satanatı yıkılacak. İnnâ tedayârnâ bükûn. Le illem tentahu ondan önce. Bugün bakın arkadaşlar zamanın birinde bir ekonomik kriz vardı. Müsiyahat bir veya tüsiyahat iş adamları kurulu. Ekonomik krizden nasıl çıkacağız diye 28 maddelik bir bildiri yayınladı. Bildirinin birinci maddesi. İrticayla mücadeleye aynen devam edilecek. Çünkü ekonomik krizin sebebi sanki irtica, sanki Müslümanlar, sanki biziz, ey insanlar bu Müslümanlar, ekonomik krizin, sizin aç kalmanızın sebebi bunlara inanmayın, sanki böyle diyor, yani alakası var. Biraz sonra diyecek zaten, biraz sonra elçiler onların bu sözlerine cevap verecek. قَالُوا اِنَّا تَدَيَرْنَا بِكُمْ işte çirkin yüzünü gösteriyor, cahiliye baktı baş edemedi, yalanladı, Müslüman geri dönmedi, üstüne üstüne gidiyor. Lafı Müslüman geri dönmedi hala devam ediyor ne illem mtemtahu bakın bakın eğer vazgeçmezseniz ne ne kum sizi taşlayacağız. sizden bize bizden size acı bir azap dokunacak dediler bizden size acı bir azap dokunacak dediler. Sizce ne yapar davetçiler? Bugünün davetçileri aman dikkat edin acı bir azap gelecekmiş. Taşlanma tehlikesi varmış, gizlenelim, fazla çıkmayalım, şunu yapmamak lazım, bunu yapmamak lazım. Çok açıktasınız kardeşler. Bir şey olabilir ama o günün davetçiler bunu demiyor. Değil mi? İşte olmamız gereken davetçiler onlar. Hatırlarsanız Asar Kevf kıssasında da söylemişti. Yedi kişilerdi. Bugünün yedi kişileri ya güçlenmemiz lazım, kuvvetlenmemiz lazım, açığa çıkmayalım, hemen yakalar. Gücümüz ne, etimiz ne, budumuz ne? Bugünün davetçileri buydu. Bugünün davetçileri 7 kişi Bizans İmparatorluğu'nun karşısına çıktılar. Rabbuna Rabbus semavat vel ard lenned'uva min dunehi ilahen lekad kulna izen şedada demişlerdi. Bakın birazını bu davetçiler de bu tehdide rağmen hiç umurlanda olmayacak. Le innem tentavu lenercümannekum ve le yemessennekum minna azabun elin. Kalü tahirukum maakum dediler. Sizin uğursuzunuz sizin yüzünüzde. Sizin ekonomik kriziniz sizin kafir, müşrik ve fasık olmanızda neyi dikkettim biz size Allah'ın kitabını la ilahe illallah anlattık diye mi siz uğursuzla uğradınız Bel kavm siz israf eden bir kavmsiniz. Her konuda haddi aşan bir kavmsiniz. Her konuda haddi aşan bir kavmsiniz. Allah'a ibadetinizde haddi aştınız. Allah'tan başka varlıklara ibadet etmeye başladınız. Siz haddi aşan bir kavm olduğunuz için uğursuzluk değil, başınıza gelen bütün sıkıntı ve belaların sebebi haddi aşan bir kavim olmanızdır diyor davetçiler ve ca'e min aksal medineti racunu yes'a kale ya kavmi tebi'ül diyerek bırakacağız şehrin ta uzak köşesinden bir adam habibun aksal medine, şehrin en uzak köşesi demek bir yer. demek ki elçilerin daveti şehrin en uzağına ulaşmış arkadaşlar o halde sesiniz gür çıkacak. Tebliğ mekanımız Konya ise Konya'nın bütün mahalleleri Saracıoğlu'ndan bin konuda Cumhuriyetine, Sancak Mahallesi'ne kadar bu davet herkese gidecek. Herkes duyacak. En uzak köşelerdeki duyacak. Tebliğ mekanımız Türkiye ise Edirne'den Kars'a Ardahan'a herkes en uzak köşedeki insanlar duyacak. Ve caemin Aksal Medine şehrin en uzak köşesinden racülün bir adam Nekra gelmiş. Bilmediklerimiz duyacak. Sadece tanıdıklarımız değil. Ardahan'daki dayımın kızı duymayacak. Ardahan'da beni tanımayanlar da duyacak. Edirne'de amcamın oğlu duymayacak. Tanımadığımız, bilmediğimiz de duyacak. Peki duyanlar ne yapacak? Bizim gibi oturmayacak. Bizim gibi yan gelip yapmayacak. Yes! Aa, koşmaya başlayacak. Koşmaya başlayacak. Diyor. Bu hafta bu şekilde bitiyor. İnşallah. gelecek hafta Rabbim izin verirse devam edeceğiz fazla uzatmak istemiyorum. Bu akhir davana elhamdülillah rabbil alamin.